Şu ara suresi, Necm 132 Ta, Sin, Mim Bunlar apaçık açıklayıcı kitabın ayetleridir. Onlar Kur'an'ı, sihir, şiir, esatir, mitolojik söylentiler, uydurulmuş söz gibi bir takım parçalar, kötü sözler kabul eden kimseler, iman edenler olmuyorlar diye sen kendini yıkıma uğratacaksın. Eğer biz dilersek o yemincilere indirdiğimiz şey gibi onlara gökten bir alamet yani gösterge, ışın, radyasyon ve meteorlar, tayfun, sel indiririz de onların boyunları ona boyun eğenler olu verirdi ve kendilerine Rahman'dan yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan yeni bir öğüt geldi mi, kesinlikle ondan yüz çeviren kimseler oldular. Sonra da kesinlikle yalanladılar. İşte alay edip durdukları şeyin haberleri yakında onlara gelecektir. İşte andolsun Rabbine ki, biz kesinlikle onların hepsini yaptıkları şeylerden hesaba çekeceğiz. Ve onlar... ''Yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel eşten nicelerini bitirdik. Şüphesiz ki bunda kesinlikle alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman edenler olmadılar. Ve şüphe yok ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibinin ta kendisidir.'' Necim 133 Bir vakitte Rabbin Musa'ya, git o yanlış, kendi zararlarını eş yapan topluma, tiravun toplumuna hala Allah'ın koruması altına girmeyecekler mi diye nida etmişti. Musa, Rabbim, şüphesiz ben beni yalanlamalarından korkarım. Göğsüm de daralır, dilim konuşmaz. Onun için... Harun'a da ver. verdi. Hem onlara ait benim üzerimde bir suç var. Ondan dolayı beni öldürmelerinden korkarım dedi. Allah kesinlikle senin düşündüğün gibi değil. Haydi ikiniz alametlerimizle göstergelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz sizinle beraberiz. işitenleriz. Haydi. İkiniz Firavun'a gidin de biz kesinlikle İsrail oğullarını bizimle beraber gönderesin diye alemlerin Rabbinin elçisiyiz deyin dedi. Firavun, biz seni çocukken içimizde terbiye etmedik mi? Hayatından birçok yıllar içimizde kalmadın mı? Sonunda o yaptığın işi de yaptın. Sen nankörlerden birisin de dedi. Musa, ben o işi şaşkınlardan olduğum zaman yaptım. Sizden korkunca da hemen sizden kaçtım. Sonra Rabbim bana yasalar, ilkeler bahşetti ve beni elçilerinden biri yaptı. O başıma kalktığı nimet de İsrailoğullarını kendine köle edinmiş olmandır dedi. Firavun, alemlerin Rabbi dediğin de nedir ki dedi. Musa, eğer yakinen bilmiş olsanız, o göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Firavun yanı başında bulunanlara, işitmiyor musunuz dedi. Musa, o sizin Rabbiniz ve daha önceki atalarınızın da Rabbidir dedi. Firavun, size gönderilen bu elçiniz kesinlikle gizli güçlerce desteklenen derinin biridir dedi. Musa, şayet aklınızı kullansanız, o doğunun, batının ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir, dedi. Firavun, benden başka ilah edinirsen, andolsun ki seni zindana kapatılmışlardan yaparım, dedi. Musa, sana apaçık bir şey getirmiş olsam da mı, dedi. Firavun, haydi hemen getir onu. Eğer doğrulardan isen dedi. Bunun üzerine Musa birikimini ortaya koyu verdi. Bir de bakmışsın ki Musa'nın birikimi apaçık bir silip süpürendir. Gücünü de çekti çıkardı. Bir de bakmışsın ki o güç izleyenlere çok mükemmel, hiç kusursuzdur. Firavun yanı başındaki ileri gelenlere ''Şüphesiz bu kesinlikle çok bilgili bir etkin bilgin. Sizi etkin bilgisiyle topraklarınızdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz?'' dedi. İleri gelenler dediler ki ''Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün büyük ve çok etkin bilginleri sana getirsinler.'' Böylece etkin bilginler belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi. İnsanlara da ''Siz toplanıyor musunuz?'' denildi. Bizim etkin bilginlere uymamız için kendilerinin galip gelen kimseler olmaları gerekir. Etkin bilginler geldiklerinde Firavun'a, ''Şayet biz üstün gelirsek kesinlikle bize bir ücret var mı?'' dediler. Firavun, ''Evet, o takdirde siz hiç şüphe yok ki yakınlardan olacaksınız.'' dedi. Musa onlara, ''Ortaya koyun ne koyacaksanız.'' dedi. Bunun üzerine onlar, birikimlerini, eski inanç ve tezlerini, çerçöplerini, eften püften bilgilerini ortaya koydular. Ve piravunun gücü hakkı için şüphesiz elbette bizler galip olanlarız dediler. Sonra Musa, birikimini ortaya koydu. ''Bir de ne görsünler, onların uydurduklarını yutuyor da yutuyor.'' Sonra etkin bilginler boyun eğip teslimiyet gösterenler olarak bırakıldılar. Biz, alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Piramun dedi ki, ''Ben size izin vermeden ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o elbette size sihri öğreten büyüğünüzdür. Peki yakında bileceksiniz.'' Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama ardarda arda kestireceğim ve kesinlikle hepinize astıracağım. Etkin bilginler, zararı yok. Şüphesiz biz Rabbimize dönenleriz. Biz müminlerin ilkleri olduğumuzdan dolayı Rabbimizin bize mağfiret edeceğini, suçlarımızı bağışlayacağını umuyoruz dediler. Sonra Musa'ya, Vur birikimini o bol suya, nehire diye vahyettik. Sonra o bol su, nehir yarıldığı barajlar yapıldı da her bir parça baraj ulular ulusu bir dağ gibi verdi Ve biz Musa'ya kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphesiz siz takip edilenlersiniz diye vahyettik. Derken Firavun da şehirlere toplayıcıları gönderdi. Şüphesiz bunlar sayıları azar azar bölük pörsük bir topluluktur. Ve onlar bizim için elbette öfkelidirler. Bizse elbette hazırlıklı, tedbirli bekleyen bir cemaatiz. Sonra Firavun ve adamları güneş doğarken onların ardına düştüler. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın asabı, Şüphesiz biz kesinlikle kıstırıldık dediler. Musa, kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil şüphesiz Rabbim benimledir bana yol gösterecektir dedi ötekilerini de oraya yaklaştırdım ve Musa ve beraberindekilerin hepsini kurtardım sonra da ötekileri suda boğdum sonunda biz firavun ve toplumunu bahçelerden pınarlardan hazinelerden ve şerefli makamdan çıkardık işte böyle. Ve sonra onlara İsrail oğullarını mirasçı son sahip yaptık. Şüphesiz bunda kesinlikle bir alamet, gösterge vardır. Ama çokları iman etmiş değillerdi. Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün olanın, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın Engin merhamet sahibinin ta kendisidir. Necm 134 Ve onlara İbrahim'in haberini oku. Hani o babasına ve toplumuna siz neye kulluk ediyorsunuz demişti. Onlar bir takım putlara kulluk ediyoruz. Onlara kulluk etmeye devam edeceğiz dediler. İbrahim Yalvarıp yakadığınızda onlar sizi işitiyorlar mı veya size yarar sağlıyorlar mı yahut zarar veriyorlar mı dedi. Onlar tam tersi, biz atalarımızı böyle yapar bulduk dediler. İbrahim, peki siz ve en eski atalarınızın nelere tapmış olduğunuzu hiç düşündünüz mü? İşte onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi ayrı. O beni oluşturandır ve bana doğru yolu O gösterir ve O beni yedirenin, içirenin ta kendisidir. Hastalandığım zaman O bana şifa verir ve O beni öldürecek sonra beni diriltecektir ve O din günü kusurumu bağışlayacağını umduğumdur. Rabbim bana hüküm ver ve beni iyilere kat. Ve beni sonra gelecekler için doğrulukla anılanlardan kıl. Ve beni nimeti bol cennetin mirasçılarından kıl. Ve babamı da bağışla. Şüphesiz o sapıklardan oldu. Ve yeniden diriltilen gün, mal ve oğulların sağlam bir kalple gerçek imanla gelenlerden başkasına yarar sağlamadığı, ve cennetin Allah'ın koruması altına girenlere yaklaştırıldığı, azgınlar içinde cehennemin açılıp gösterildiği gün beni rezil etme dedi. Necm 135 Ve onlara Allah'ın aslarından taptığınız şeyler nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denilmiştir. Sonra da putlar ve azgınlar ve iblisin yani düşünce yetisinin askerleri iyiden iyiye düşünmeden hareket edenler toptan cehennemin içine fırlatılmışlardır. Onlar onun içinde birbirleriyle çekişirlerken dediler ki, Vallahi biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydik. Çünkü biz sizi alemlerin Rabbi ile bir seviyede tutuyorduk. Ve bizi yalnızca o günahkarlar saptırdı. Artık bizim için yardımcılardan, torpilcilerden hiçbir kimse ve candan bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakın yoktur. Ah keşke bizim için bir geri dönüş olsaydı da biz de müminlerden olsaydık. Şüphesiz bunda bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman edenler değillerdi.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 siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir erçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Onlar, ''Sana çok düşük kimseler uyarken biz sana inanır mıyız?'' dediler. Nuh dedi ki, ''Onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı ancak Rabbime aittir. Eğer düşünürseniz ve ben iman edenleri kovucu değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.'' Onlar dediler ki, ''Ey Nuh, eğer vazgeçmezsen iyi bil ki Kesinlikle sen taşlanarak öldürülenlerden olacaksın. Nuh, Rabbim, toplumum beni yalanladı. Artık benim aramla onların arasında sen hükmet ve beni ve müminlerden benimle beraber olan kimseleri kurtar dedi. Bunun üzerine biz de onu ve beraberindekileri o dolu geminin içinde kurtardık. Sonra da arkalarından arta kalanları suda boğulduk.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 yani elçileri, mesajları yalanladı. Hani kardeşleri Hud onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Ve buna karşılık ben sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim alemlerin Rabbi üzerinedir. Her yüksek tepeye alamet bir bina kurarak mı eğleniyorsunuz? Sonsuzlaşmanız için sanki sonsuzlaşacak mısınız gibi sanayi üreten yerler, yani fabrikalar, kaleler mi edinirsiniz? Yakaladığınız vakitte zorbaca mı yakaladınız? Artık Allah'ın koruması altına girin ve bana itaat edin. Size o bildiğiniz şeyleri verenin, yani davarlar, oğullar, bağlar, bahçeler, pınarlar verenin koruması altına girin. Şüphesiz ki ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlar dediler ki, Sen öğüt versen de yahut öğüt verenlerden olmasan da bizim için değişmez. Bu sadece öncekilerin hayat tarzlarıdır. Ve biz azaba uğratılacaklar değiliz. Bunun üzerine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 Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Siz burada bahçelerde, pınarlarda ve ekinlerin salkımları sarkmış vurmalıkların arasında güven içinde bırakılacak mısınız? Ve siz dağlardan ustaca evler yontuyorsunuz. Artık Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve yeryüzünde bozgunculuk yapıp İslah etmeyen o aşırı giden kimselerin emrine uymayın Onlar dediler ki Sen kesinlikle büyülenmişlerdensin Sen de ancak bizim gibi bir beşersin Eğer doğru söyleyenlerden isen Haydi bize bir alamet gösterge getir Salih İşte bu destek kurumudur Onun yaşaması için desteklenmesi gerekir ''Kazancınızın bir bölümü onun için ayrılmalıdır. Onu ayakta tutun. Yoksa sizi büyük bir günün azabı yakalayıverir.'' dedi. Buna rağmen onlar destek kurumunu, gelir kaynaklarını kurutarak yok ettiler de pişman olanlar olarak sabahladılar. Bunun üzerine onlara azap verdi. Doğrusu bunda büyük bir ders vardır ama onların çoğu iman etmediler.'' Ve şüphesiz ki Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip olanın engin merhametlinin ta kendisidir. Necmi 139 Lut'un toplumu gönderilmişleri yani elçileri mesajları yalanladı. Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki, siz Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Gelin artık, Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Ve buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak alemlerin Rabbi üzerinedir. Rabbinizin sizler için oluşturduğu eşleri bırakarak, Alemler içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? İşin aslı siz sınırı aşan bir toplumsunuz. Onlar, ey Lut, vazgeçmezsen kesinlikle çıkarılanlardan olacaksın dediler. Lut, şüphesiz ben sizin işiniz için buğz edenlerdenim dedi. Rabbim, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinden kurtar. Bunun üzerine biz de onu ve ailesinin geride kalanların içindeki zavallı karı hariç tamamını kurtardık. Sonra da geridekilerin hepsini değişime, yıkıma uğrattık. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, bak işte uyarılanların yağmuru ne kötüdür. Şüphesiz ki bunda bir alamet, gösterge vardır.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 Hani şu ay onlara demişti ki Siz Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz? Şüphesiz ki ben sizin için güvenilir bir erçiyim. Bu nedenle Allah'ın koruması altına girin ve benim dediklerimi yapın. Buna karşılık ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretim yalnız alemlerin Rabbi üzerinedir. Ölçeği tam ölçün ve hak yiyenlerden olmayın. Ve doğru teraziyle tartın. Halkın eşyalarını değerinden düşürmeyin. Ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Ve sizi ve sizden önceki nesilleri oluşturan o zatın koruması altına girin. Onlar, sen kesinlikle büyülenmişlerden birisin. Sen de bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsin. Biz senin kesinlikle yalancılardan biri olduğundan eminiz. Şayet doğrulardan sen üstümüze gökten bir parça düşürüver dediler. Şuayb, Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Bunun üzerine onu yalanladılar da kendilerini o gölge gününün azabı yakalayıverdi. Şüphesiz o büyük bir günün azabıydı. Şüphesiz bunda bir alamet, gösterge vardır. Ama onların çoğu iman ediciler değillerdi. Ve şüphesiz Rabbin kesinlikle en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhametli olanın ta kendisidir. Necim 141 Ve şüphesiz ki bu apaçık kitap kesinlikle alemlerin Rabbinin indirmesidir. O apaçık kitapla uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapça lisan ile senin kalbine güvenilir can yani ilahi mesajlar güvenilir bilgi indi. Ve şüphesiz güvenilir can yani güvenilir bilgi kesinlikle öncekilerin kitaplarında da vardı. Ve İsrailoğulları bilginlerinin kendi kitaplarında güvenilir bilginin varlığını bilmesi onlar için bir alamet, gösterge olmadı mı? Ve biz apaçık kitabı yabancılardan, Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de bunu o onlara okusaydı, onlar buna iman ediciler değillerdi. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. Onlar acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Necm 142 İşte bu onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. verecektir. Sonra da onlar biz süre tanınanlardan mıyız diyeceklerdir. Onlar bizim azabımızı oldukça çabuklaştırmak mı istiyorlar? Gördün mü? Hiç düşündün mü? Onlara senelerce kazanç sağlatsak, sonra kendilerine vaat edilen gelip çatı verse, o kazandıkları şeylerin kendilerine hiçbir yararı olmayacaktır. Ve biz sadece kendileri için uyarıcılar olan kenti değişime, yıkıma uğrattık. Öğüt evet. ve biz haksızlık edenler değiliz. Ve apaçık açıklayıcı kitabı şeytanlar senin kalbine sokmadı. Bu onlara yaraşmaz, onlar güç yetiremezlerdi. Şüphesiz onlar duyumdan, vahiden, kesinlikle uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah ile beraber başka ilaha yalvarma sonra azaplandırılmışlardan olursun ve en yakın oymanı uyar ve müminlerden sana uyan kimselere kanadını indir şayet sana isyan ederlerse şüphesiz ben sizin yaptıklarınızdan kesinlikle uzakım de ve sen kattığın elçilik görevini yapmak için ortaya çıktığın ve boyun eğip teslimiyet gösterenler arasında dolaştığın zaman, seni gören en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan engin merhamet sahibine sonuca havale et. Şüphesiz ki o, en iyi işiten, en iyi bilendir. Şeytanların kime inip durduğunu, kimlerin kafasına bir şeyler soktuğunu size haber vereyim mi? Şeytanlar tüm iftiracı günahkarlara iner dururlar. Onların kafasına bir şeyler sokarlar. Onlar duyum bırakırlar. Halbuki onların çoğu yalancıdır. Şüphesiz bu Kur'an ise sana yasalar koyan ve en iyi bilen Allah tarafından senin içine işletilmektedir. Ve şu şairler şüphesiz onlara azgın sapıklar uyar. Onların her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını ve gerçekten yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmedin mi? Hiç düşünmedin mi? Ancak iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar Allah'ı çok çok ananlar bir haksızlığa uğratıldıklarında kendilerini savunanlar müstesna. Haksızlık edenler hangi dönüşüme döndürüleceklerini yakında bileceklerdir.